Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor, cinler görülebilir mi? Ses çıkarabilir mi? Ve konuşabilir mi? Görünmeyen varlıklar olan melekler, cin ve ruhaniler, her ne kadar kendilerine has yapılarıyla bu alemde görünmeseler bile, yani bu aleme has bir takım, kılıf ve elbisele giyerek bir takım canlıların kılığına girerek e, görünebiliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin e, akrep ve köpek gibi herhangi bir hayvan kılığında e, görünebileceğini veya kendi suretlerinde ya da başka bir surette görünebileceğini haber vermiştir. Örneğin e, siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde ona üç defa Allah rızası için Git deyin. Belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse o zaman cin değildir. Zarar verecekse öldürebilirsiniz buyurmuştur. Yine bu Hüreyre'den bir rivayetle Ebu Hüreyre'nin zekat mallarını beklediği sırada geçen bir hadise var. Onu anlatırsam, onu size aktarırsam konu daha da netleşecek. Bir gece birinin gelip bu malları karıştırdığını gördüm. Ebu Hureyre anlatıyor ve yakaladım. Ona dedim ki diyor seni Resulullah'a götüreceğim. O ise kendisinin ihtiyaç sahibi olup aile fertlerine başka bakan kimsenin olmadığını bundan dolayı da kendisini serbest bırakmamı istedi. Ben de bu haline acayip onu serbest bıraktım. Ertesi gün Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Ben daha bir şey söylemeden Peygamberimiz ya Ebu Hureyye, dünkü esiri ne yaptın diye bana o geceki macerayı sordu. Ben de ya Resulallah onun, onu size getirecektim ancak kendisinin fakir olduğunu ve ailesine bakacak kimsenin olmadığını söyleyince ben de vazgeçtim diyor. Allah Resulü diyor ki bunun üzerine o yalan söylüyor o yine gelecektir diyor. Ve o akşam ben yine nöbet tuttum aynı şahıs yine geldi ama bu sefer kararım kesindi. Ne kadar yalvarıp dil dökse de dinlemeyecek onu tutup Allah Resulü'ne götürecektim. O da bu kararlı tavrımı görünce şimdiye kadar söylediklerimin hepsi yalandı. Eğer beni bırakırsan sana okuduğum zaman ben de emsalimin şerrinden korunabileceğin bir dua öğretirim diyerek kendisinin yalancı olduğunu itirafla Allah Resulü'nü tasdik etmişti. Ben ise söyleyeceği duanın ne olduğunu merakla onu hemen bırakıp verip dinlemeye başladım. Bunun üzerine o bana ayetel kürsi okumaya devam ettiğin müddetçe bütün insi ve cinli şeytanların şerrinden emin olursun dedi. Ben de Resulullah ben de sabah Allah Resulü'nün huzuruna geldim ve efendimize yine esirine ne yaptın diye soruldu sordu. Ben de olup bitenleri anlattım. Sözümü bitirince de yalancı ama sana doğru söylemiş buyurdular. Ardından onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben hayır ya Resulallah dedim. Bana onun şeytan olduğunu haber verdi. Bu Buhari'nin vekalet bölümünde geçen bir rivayetti. Değerli kardeşlerim şimdi şeytan cin taifesindendir. Yani cinlerdendir. Demek ki cinler bir insan kılığına girebilmekte, konuşabilmektedir. Bu delilden anlaşıldığına göre cinler görülebilir. Cinlerin iman edenleri vardır. E, kafir olanları vardır, münafık olanları vardır, insanlara zarar verenleri, verebilecek olanları vardır. İnsanlarla konuşabilirler. Zaten Felak ve Nas surelerinde minel cinneti ve nas yani insanların ve cinlerin şerrinden ifadesi geçmektedir. Cinler insanlara e, ses e, zarar verebilir, ses çıkarabilir. Onlarla bir takım canlıların kılığına girerek, insanların kılığına girerek konuşabilir. Nitekim cinler bu vesileyle, bu sebeple birçok insanı yoldan çıkarmışlardır. Şeytan birçok insanı bu manada yoldan çıkarmıştır. Özellikle tasavvuf çevrelerinde onlara esrar, esrarengiz kişiler olarak karşılarına çıkıp onları bir takım olaylar sadır ederek, ortaya çıkararak olağanüstü şey, bazı olaylar ortaya koyarak onları yoldan saptırmışlardır. Dolayısıyla cinler görülebilir bir takım kılıklarda ses çıkarabilir, yani konuşabilir ve insanlara zarar verebilecek bazı şeyler de yapabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.